بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Ya Değerli kardeşlerim, 55. konu, 116. dersi görüyoruz. Allah'ın lütfuyla eee konumuz biliyorsunuz geç, geçtiğimiz haftalarda Hudeybiye Gazvesi yahut anlaşması konusundan bahsediyorduk. Şimdi devam ediyoruz. Hudeybiye'de sulh yani barış anlaşması ve bu anlaşmanın yazılması. Konumuz bu. Kureyşliler peş peşe müzakereci, görüşmeci insanlar göndermişlerdi. Aleyhisselatu vesselama Mekke'den Hudeybiye'ye. Evet. Bu Hudeybiye'deki görüşmeler Süheyl ibn Amr radiyallahu anhum sonradan Müslüman oluyor bu. Onun için öyle söylüyoruz. Süheyl bin Amr Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Oraya geleceğiz inşallah ileride. Ee, bunun gelişi ile bu görüşme, müzakere çalışmaları Süheyl bin Amr'ın anlaşmayı yazmasıyla, yazdırmasıyla sona eriyor. Kureyş bu muha e, müzakereleri bu çabaları işi bitirmek ve kendi menfaatlerine olacak şeyleri bir an önce halletmek için yapıyorlar. Çünkü böyle yaptıklarında kendilerinin şöhreti Araplar arasında ondan sonra diğer bölgelerde insanlar arasında şöhretlerinin ve heybetlerinin saygınlıklarının baki kalması için böyle yapıyorlar yani kendilerinde bir inisiyatif olması için bu hususta gayret sarf ediyorlar acele ediyorlar aleyhissalatü vesselam da değerli kardeşlerim bu anlaşma barış görüşmeleri e, sulh anlaşmaları neticesinde veyahut bunun e, başlangıcında bir hayır e, görüyor yani bu işi hayra yoruyor ve ashabını da müjdeliyor Evet. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz derste konunun bir önceki bölümünde en son Süheyl bin Amr geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Sahi hadiste geldiği üzere şimdi işiniz kolaylaştı diyor. Neden? Süheyl kolaycık demek. İsmi kolaylıkla alakalı. Kolaylık, yumuşaklık veya da Şimdi işiniz kolaylaştırıyor. Veyahut da bir başka rivayete Allah size bunu kolaylaştıracak diyor. Yani bir iyimserlik tarzı sergiliyor. Aleyhisselatü vesselam. Birçok adetinde olduğu gibi. Evet. İmam Ahmet'in rivayetinde yine bu konuyu, yani Hudeybiye anlaşmasını, Hudeybiye'de gelişen olayları rivayet eden iki tane meşhur sahabe var. El Misver ve mervada adındaki sahabeler. Bunlar rivayet ediyorlar. Kureyş diyor Suheyl bin Amr'ı ve e, Amr bin Lüey oğullarından bu kabileden bir kişiyi aleyhisselatü vesselama gönderiyorlar. Tabi e, onların başında asıl yetkili Suheyl bin Amr. Çünkü rivayetler onu gösteriyor. Diyorlar ki Suheyl bin Amir'a git ve Muhammed'le sulh imzala. Yani onunla barış imzala. Barış yap. Ve bu barış görüşmeleri içerisinde sadece onların bizden uzaklaşıp geri dönmeleri. Yani Medine'ye gitmeleri olsun. <gülüyor> bu bir şarttır diyor. Evet. Vallahi diyor, diyorlar. Müşrikler. Muhammed'in ve adamlarının bizim yanımıza yani Mekke'ye zorla girdiklerini konuşmalarını istemiyoruz. Yani konuşmasınlar. Böyle bir şey yayılmasın. Böyle bir dedikodu yapılmasın insanlar arasında diyorlar. Git onunla görüş diyorlar yani. Suheyl'e. Suheyl bin Amur aleyhissalatü vesselam'a geldiği zaman aleyhissalatü vesselam onu görüyor. Diyor ki kavim diyor yani Kureyşliler barış yapmak istiyorlar. Anlıyor yani. Barış yapmak istiyorlar. Bu adamı gönderdiklerine göre barıştan yanalar demek istiyor. Evet. Olayın tafsilatlı yani detaylı bölümü Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında şeyde Müslüm'de, Sünen kitaplarında mevcut. Buradan e, anladığınız kadarıyla şöyle rivayet ediliyor. İmam Buhari'nin sahihinde yine az önce söylediğim El Misber ve Mirvan adındaki sahabelerden geliyor rivayetle. Suhey bin Amr gelince Hudeybiye'de Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına sulh için, barış için diyor ki hadi bana bir yazma için bir şeyler getirin. Yani kağıt, kalem neyse. Hadi getirin diyor. Bizimle, sizin aranızda bir yazgı, bir anlaşma olsun, bunu yazın, yaz diyor Aleyhissalatü Vesselam'a. Getir bir takım şeyleri ve bunları yaz diyor. Aleyhissalatü Vesselam da katibi çağırıyor. Yazıcıyı. O da Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh yazıyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Bismillahirrahmanirrahim yahut da bir başka rivayette yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Ali radıyallahu Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle yaz diyor. Bunu duyan Suheyl diyor ki Rahman nedir biz bilmeyiz diyor. <gülüyor> Rahman yani kastı nedir? Bunu bilmiyoruz. Lakin Bismikallahumma Allah'ın Ey Allah'ım senin isminle şeklinde yaz diyor. Bismikallahumma Bunu daha önce yazdığın gibi. Herhalde burada kastedilen edilen boykotta Mekke'de iken bir anlaşma yazılıyor. Üzerinde de Bismillahirrahmanirrahim yazılıyor. hep Anlaşmanın bütün maddeleri zulüm olduğu için bir güve tarafından Kabe'de asılıyken yeniliyor. Yani onu kağıdı, o güve Yiyor, bitiriyor. Sadece o kısım kalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde bu kastediliyor olabilir. Yani daha önce bizim bildiğimiz gibi yaz Bismillahirrahmanirrahim yazma diyor. Rahman nedir? Ben, ben bilmem diyor. Bu ifadenin Kur'an'dan tasdikleyicisi ise kardeşlerim Furkan suresi 61. ayet-i kerime de Allah Azze ve Celle anlatıyor. Ve izâ kîle lehumus cüdûlirrahman gâli ve men Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman onlar "Kaalehu ma Rahman? Rahman nedir?" diyorlar. Yani bilmiyorlar. Anaçudlimat muruna bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Ve zadehum nufura onların diyor ancak firarını, kaçışını artırdı. Yani Rahman'a bir itirazları söz konusu. Nihayetinde ale sıratı ve sınan Onun itirazı üzere öyle yazıyor. Yani Rahman kelimesini yazıyor. Bismillahimme şeklinde yazdırıyor kağıt ile. Evet. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam bu benim e, yani e, Muhammed Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed'in anlaştığı şey deyince yani Muhammeden Resulullah ifadesini yazmasını söyleyince Süheyl bu sefer tekrar itiraz ediyor. Evet. Biz diyor senin Allah'ın Resulü elçisi olduğunu bilseydik seni Kabe'ye e, gitmekten engellemezdik ve seninle savaşmazdık diyor. Öyle olunca ve diyor ki vallahi diyor ben Allah'ın Resulüyüm her ne kadar siz beni yalanlasanız da ben Allah'ın elçisiyim diyor. Ve Muhammed bin Abdülvahab şeklinde yazılıyor. Muhammed'in Resulullah değil de Muhammed İbni Abdülvahab Abdillah. Düzeltiyorum. Muhammed İbni Abdillah diye yazılıyor. Muhammed İbni Abdillah diye yazılıyor. Müslüm'ün rivayetinde Ali radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam emrediyor o kısmı sil diye. Yani Muhammed'in Resulullah kısmını sil deyince o da vallahi ben silemem diyor. Aleyhissalatü vesselam bana göster diyor. Gösteriyor. Kendi eliyle siliyor o yani diyor. Subhanallah. Kendi eliyle orayı siliyor. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'da okuma yazma yok. Ümmü. Sonra orası silinince anlaşma tabi e, maddeleri, e, detayları devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizimle Beyt'in arasını, Kabe'nin arasını boşaltacaksınız. Yani oraya gitmemize izin vereceksiniz. Ve biz de tavaf edeceğiz diyor. Süheyl diyor ki, Arapların zorla bizi ele geçirdiğinizi konuşmasını istemiyoruz. Bu dedikodu yapısını istemiyoruz. Lakin diyor, gelecek sene diyor. Siz gelecek sene beyti tavaf edin, yani umre için girin, Kabe'ye gelecek sene girin diyor ve bu da yazılıyor anlaşmanın içerisine. Kabe'ye giremeyecekler o sene. Gelecek sene girecekler. Bir dahaki seneye umre yapacaklar yani. Ve Suheil devam ediyor. Eğer sizden bir adam şey bizden bir adam diyor. Bizden diyor. Bir adam size gelirse sizin dininizden onu mutlaka bize vereceksiniz diyor. Yani müşrikler tarafından birisi Müslüman olarak eğer sana gelirse ey Muhammed onu mutlaka vereceksin diyor. Ondan sonra bunu tabi e, Müslümanlar du duyunca etraftakiler Subhanallah diyor, diyorlar. Müşriklere bize Müslüman olarak gelmiş bir kimseyi geri vermeyeceğiz. Nasıl veririz bunu diyor Bir de tam tersi eğer bizden size giderse o zaman da müşrikler onu tekrar iade etmeyecekler. O başka rivayetlerde da geliyor zaten. Müslüm'ün rivayetinde diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bunu yazacak mısın? diyorlar insanlar. Yani böyle mi yazacaksın anlaşmayı? Her şey onların aleyhine gözüküyor. Diyor ki kim Ee, onlara gidecek olursa yani bizden onlara gidecek olursa Allah onu uzak etsin. Kim de onlardan bize gelecek olursa Müslümanlardan Allah onun için bir çıkış yolu onun için bir genişlik verecektir diyor. Yaratacaktır diyor. Subhanallah. Yani anlaşma gereği o gelen kimse iade edilecek Ama merak etmesin diyor. Teselli ediyor orada adeta. Bu arada Ebu Cendel geliyor. Ebu Cendel kim? Süheyl bin Amr'ın oğlu. Anlaşmayı yazan o an müşrik olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Müslüman olarak geliyor. Ebu Cendel. Böyle zincire vurulmuş bir vaziyette müşriklerden kaçmış müslümanların safına geçmek istiyor Mekke'nin alt tarafından tabi anlaşma gereği Ebu Cendel müslümanların tarafına geçemiyor bunu Ahmet İbni Hanbel Hasan Bestenet ile şöyle rivayet ediyor Suheyl bin Amr Ebu Cendel'i oğlunu görünce kalkıyor ona bir tane böyle vuruyor yüzüne Sonra da diyor ki, ey Muhammed anlaşmanın şartları tamamlanmıştır. Bu adam diyor yani oğlundan için, sana gelmeden önce anlaşma bitmişti. Bunu bana geri vermen lazım. Böyle anlaştık. Diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da doğru söyledin diyor. Sonra Suhail bin Amur oğlunun abu Cendel'in yakasından tutuyor. Yani onu eline geçiriyor götürmek üzere, Ebu Cendel bu arada bağırıyor, yüksek bir sesle. Ey Müslümanlar topluluğu, şu hale bak. Ey Müslümanlar topluluğu, şirk ehline beni, ge, beni geri mi veriyorsunuz? Diyor. Onlar dinim hususunda beni fitneye düşürüyorlar. Yani bana işkence ettikleri halde siz beni müşriklere geri mi teslim ediyorsunuz? Diyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, ey Ebu Cendel, sabret ve karşılığını Allah'tan bekle diyor. Sabret ve karşılığını Allah'tan bekle. Hemen Mekke dönemine dönecek olursak Mekke döneminde daha hiçbir güç ve otorite yokken Aleyhisselatü Vesselam aynı sabrı Yasir ailesine de tavsiye etti. Ey Yasir ailesi sabredin karşılığını cennet diye. Şimdi Müslümanlar çoğunlukta belirli bir gücü var ama ortada bir anlaşma var, bir maslahat var. Bir sürü şeyler var. Yine sabrı tavsiye ediyorlar. Koskoca ordunun içerisinde ordu olduğu halde, kalabalık olduğu halde, belirli bir gücü olduğu halde burada Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cendel'e yine sabrı tavsiye ediyor. Diyor ki vallahi diyor Allah sana ve senin gibi mustazaf zayıf kimselere bir çıkış yolu bir genişlik yaratacaktır diyor. Ona moral veriyor. Ama anlaşmanın gereğini yapıyor. Biz diyor bunlarla müşrikler arasında bir anlaşma yaptık, sulh yaptık. Onlara e, bir ahit verdik, söz verdik. Onlar da bize ahdettiler diyor. Biz ahdimize ahdimize hiyanet edemeyiz. Ahdimizi bozamayız diyor. Subhanallah. Şimdi karşı taraftan yani müşriklerden kafirlerden veya senin gibi düşünmeyen insanlardan birisine ahd verdiysen onu hemen bozuyorsun. Mesela sözüm o kimselere böyle düşünüyorlar. Özellikle dışarıda şu an sıkıntılı bölgelerde müşriklere karşı ahd olmaz diyorlar. Onu bozup atıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları yaşamış ya. Buralarda bize örnek anlaşmanın bozulacağı yerler var. Subhanallah. Yani bir Müslüman işkence gördüğü halde geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a hayır diyor. Anlaşma gereği sana onlara geri gideceksin. Biz ahdimize vefasızlık edemeyiz diyor. Bu arada Ömer İbnül Hattab hemen atılıyor. Ee, Ebu Cendel'in yanına geliyor yani onunla beraber gidiyorlar. Diyor diyor ki Ömer radıyallahu anh, sabret ey Abu Cendel diyor. Müşrikler diyor. Bunlar müşriktir. Bunların e, kanı affedersiniz köpek kanı gibidir diyor. Bunların kanı köpek kanı gibidir sabret diyor. Sonra onun yanına yaklaşıyor. Babasıyla birlikte ya Abu Cendel kılıcını böyle e, Ömer radıyallahu han kılıcını yaklaştırıyor. Ebu Cendel alsın da babasını işini bitirsin diye. Öyle umdum, öyle bekledim diyor. Ama Ebu Cendel bunu yapmadı. Ondan sonra e, ve nihayetinde de anlaşmanın hükümleri yerine getirildi. Dolayısıyla Ebu Cendel babasına verildi, teslim edildi, gitti deniliyor. Yani. Evet. Buhari'nin rivayetinde kardeşlerim Oğlu geldiği zaman bu Suheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel diyor ki aleyhissalatü vesselam henüz daha anlaşma tamamlanmadı diyor. Tamamlanmadı ee, yani onu Ebu Cendel'i bize ver demek istiyor. Suheyl de diyor ki vallahi diyor seninle asla anlaşma yapmam. Eğer diyor Ebu Cendel'i alacaksanız Yani anlaşma henüz tamamlanmadıysa o zaman ebediyeten seninle anlaşma yapmayacağım diyor. Böyle bir barış anlaşması olmayacak diyor. Bu rivayete de böyle gelmiş. Dolayısıyla bu anlaşma gereği Ebu Cendel veriliyor. Müşriklere geri veriliyor. mü Ebu Cendel ey Müslümanların topluluğu diye hani bağırıyordu ya beni müşriklere mi veriyorsunuz? Ben Müslüman olarak geldiğim halde karşılaştığım şeyi görmüyor musunuz? Muhakkak ki ben çok şedid, çok ağır bir azap gördüm. İşkence gördüm Allah yolunda. diyor Bunları da bu ifadeleri Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh işitince hemen Nebi aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Dedim diyor. O da evet elbette ki. Diyor. Peki bizler hak üzere ve bu müşrikler de bu insanlar da düşman da yani batıl üzere değil mi? Dedim diyor. O da bilakis tabii ki onlar batıl üzere. Peki o zaman biz dinimiz hususunda bu adiliğe bu rezilliğe niçin boyuna yiyoruz, razı oluyoruz diyor. Diyor ki vesselam, ben Allah'ın elçisiyim. Ben Allah'ın Rasuliyim ve <gülüyor> ben ona isyan etmem o benim yardımcımdır diyor. Subhanallah. Sonra <gülüyor> Ömer ibn Khattab soru, sorularına devam ediyor. Peki diyor sen bize Beyt'e gideceğimize, Kabe'ye gideceğimizde ve orayı tavaf edeceğimize söylememiş miydin? Aleyhissalatü Vesselam evet diyor. Evet böyle söylemiştim. Peki diyor ben sana bu sene bu sene gidip tavaf edeceğimizi, oraya gireceğimizi mi söyledim diyor. Bunu mu haber verdin? Ömer Radiyallahu'na hayır diyor. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam sen gideceksin. Yani Beyt'e gideceksin, Mescid-i Haram'a gireceksin ve orayı da tavaf edeceksin diyor. Ama bu sene demedim demek istiyor. Sonra Ömer radiyallahu anh Ebu Bekir'in yanına geliyor. Ebu Bekir'e diyor ki, ey Ebu Bekir, bu adam Allah'ın nebisi hak, nebisi peygamberi değil mi? E bilakis, evet öyle diyor. Peki, biz hak üzereyiz, düşman da batıl üzere değil mi? Evet. Öyledir diyor. Peki, biz bu hususta adına neden böyle bir adiliye alçaklığa razı oluyoruz diyor diyor ki Ebu Bekir ey adam diyor ey adam muhakkak ki o Allah'ın Resulü'dür o Rabbine isyan etmez Rabbis onun yardımcısıdır diyor ve onun kayışına sımsıkı tutun diyor işte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh her yerde tasdik etmiş Ebu Bekir Sıddık peygamberlerden sonra Siddıkların mertebesi geliyor. Ey adam, onun kayışına sımsıkı yapışıyor, o Rabbisine isyan etmez diyor. Allahu akbar. Vallahi diyor, o hak üzeredir. Ömer radiyallahu diyor ki, ben diyor Ebu Bekir'e dedim ki, biz bize diyor peygamber Beyt'e gideceğimizi, mescid-i harama gideceğimizi, Kabe'ye ve orayı tefaf edeceğimizi söylemedin. Evet bilakis söyledi. Peki diyor sana diyor bu sene tavaf edeceğini ne söyledi diyor. Bu sene oraya gidip de umre yapacağını mı haber verdi diyor. O da hayır diyor. O zaman sen oraya gideceksin ve tavaf edeceksin diyor. Allah'a Ali Aleyhissalatü vesselam ne söylediyse belki de Ebu Bekir'in haberi yok. Aynı şeyleri o söylüyor. Böyle kaç defa oluyor? Bu şekilde kaç defa cereyan ediyor? İşte bu da Ebu Bekir'in faziletine işaret. Radiyallahu anh ve arda. Güneşin diyor a.s. peygamberlerden sonra üzerine doğduğu en hayırlı insan Ebu, Ebu Bekir diyor. Ebu Bekir radiyallahu anh. Evet. Ömer radiyallahu diyor ki ben diyor bunun üzerine birçok amel işledim, diyor. Yani, oruç tutmaya, namaz kılmaya, tasadduk etmeye, köle azat etmeye, bu konuştuğum şeylerden dolayı, bu konuştuğum şeyler üzerine korktuğum için sonrasında birçok böyle ameller işledim, diyor. Umulukça hayra döner bu, konuştuklarım diye, diyor. Konuştuklarından endişe ediyor, bu söylediklerinden dolayı ve birçok salih ameller işliyor, onu konuştuklarından affettirmek için yani. Subhanallah. Orada bir, yani imtihandan geçiyor Ömer radıyallahu aleyhi ve ellerin çekeceklerine dair bir anlaşma imzalemiyor. Ve <gülüyor> bu anlaşma bir e, çanta içerisinde, sanki bir heybe içerisinde e, katlanmış dürülmüş gibi oluyor. Kesinlikle çekilmeyecek ve hiyanet edilmeyeceğine dair. Bu anlaşmanın şartları içerisinde bir de şunlar var. Ee, bazı kavimler kendilerine ahd veren kimselerin tarafında yine yer alıyorlar. Mesela Huza kabilesi anlaşma gerçekleşince Onlar hemen atılıyorlar. Biz diyorlar Muhammed'in ahdi. Yani onunla anlaşmaya devam ediyoruz. Zaten Huza kabilesinin aleyhissalatü vesselam ve ashabıyla bir anlaşması var, ahdi var. O ahdda devam edeceğiz diyorlar. Benü Bekir, Bekir oğulları ise, bu kabile ise Kureyş'in ahdine giriyor. Onlarla beraber olduklarını söylüyorlar. Evet. Aynı zamanda az önce de söylediğiniz gibi anlaşmanın içerisinde bu sene Kabe'ye yani Mekke'ye girilmeyecek geri dönülecek ee, gelecek sene gelecek sene biz çıkacağız diyor müşrikler Kabe'den çek, e, çekileceğiz siz oraya ashabınla beraber gireceksiniz ve orada 3 gün kalacaksınız 3 gün kalacaksınız ve kılıçlarınız da kınında olmak üzere gireceksiniz diyor Sadece diyor, taşıdığınız silahlar olacak, başka silah olmayacak. Onlar da kınında. Bu şekilde anlaşma gerçekleşiyor. Evet. Ne kadar ağır şartlar. Subhanallah. Çok ağır. Hep Müslümanların aleyhine gözüküyor. Ama sonradan hep lehlerine dönüyor. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisinin rızası doğrultusunda hareket ediyor. Evet. Bu anlaşma esnasında Kureyşli bazı kimseler özellikle onların gençlerinden cahil olan kimseler anlaşmayı ihlal ediyorlar. Anlaşma henüz daha tamamlanmamışken ee, bu ihlal eden bu gençleri de belirli sayıda olan bu topluluğu da sahabeler hemen fark ediyor suratla onları ele geçiriyorlar ve getiriyorlar. Bunu Müslüm şöyle rivayet ediyor Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Hudeybiye günü Resulullah'ın (s.a.v.) ve ashabının yanına 80 kadar Mekke ehlinden silahlı kimseler gelmişlerdi diyor. Onun yanına iniyorlar. Ten'im denilen, Ten'im denilen dağ tarafından geliyorlar. Bir anda böyle baskın yapmak istiyorlar yani. Ali (s.a.v.)'ni ve ashabını ele geçirmek için. Aleyhissalatu vesselam da onların aleyhine beddua ediyor ve onlar da yakalanıyorlar. Sahabeler tarafından yakalanıp getiriliyorlar. Hz. Ali (Aleyhissalatu vesselam) onları affediyor ve şu ayet-i kerime iniyor Fetih Suresi'ndeki. "Ve huvellezî kum eydîhim ankum ve kum anhum. Bibad'i Mekke te min ba'de en nez farakum O Allah ki sizi onlara, müşriklere karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin ortasında, Gudebi'ye kastediliyor, Mekke'nin ortasında sizin ellerinizi ondan, onlardan, müşriklerden, müşriklerin ellerini de sizden çekti. Yani dokunmaktan, zarar vermekten çekti. Diyor ayet kerime. Bu ayet kerime geliyor. Evet. Yine e, Kureyşli gençlerden bir grup bir grup, bu anlaşma esnasında Suheyl bin Amr'la konuşma esnasında bir grup yine bir hücumda bulunuyor. 30 kişi kadar bir grup. Silahlarıyla hücum edip ele geçirmek istiyorlar. ve Vesselam dudaklarını hareket ettiriyor, onlara beddua ediyor. Onların kulakları gideriliyor, yani işitme kaybı meydana geliyor anlaşıldığına göre. Ve sahabeler hemen üzerlerine atılıp onları da ele geçiriyorlar. Onları esir olarak getiriyorlar. Evet. Ahmet İbni Hanbel'de rivayet edilen bir hadiste e, Abdullah İbni Muğaffel El-Müzeni radiyallahu anh diyor ki biz aleyhissalatü vesselamla birlikte ağacın altındaydık, onun dibindeydik diyor. O beyat yapılan ağaç kastediliyor. Rıdvan beyatının yapıldığı ağaç. Allah Azze ve Celle Kur'an'daki ayet-i kerimeleri indirdi diyor. Ve ağaçtan o oturdukları ağaçtan Aleyhissalatü Vesselam'ın ondan sonra Katibi Ali İbni Ebi Talip ve Suheyl'in üzerine böyle bir dallar sarkıyor. Ağacın dalları değiyor yani sırtlarına doğru. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam herhalde diyor Allah Azze ve Celle bundan razı oluyor diyor. bak Allah bundan razıdır diyor. Yaptıkları anlaşmada. Sonra işte e, o anlaşmanın detayları bu hadiste de anlatılıyor. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazdı. Onları anlattık. O anlaşma yapıldıktan sonra diyor ki ravi, sahabi bir ara diyor 30 kadar bir genç, silahlı bir genç bizim üzerimize çıka geldi diyor. Ve bizim e, yüzümüze karşı böyle e, saldırıya geçtiler. Aleyhissalatü vesselam da onların aleyhine dua etti. Allah onların diyor kulaklarını aldı. Yani işitmelerini giderdi. Ve biz de kalktık onları ele geçirdik. Yakaladık diyor. Sonra onlar Ali Aleyhissalatü vesselam'a gelince sizin bir ahdınız var mı? Yani bir anlaşma söz konusu mu? Bizim yanımızda. Veya bir emanınız var mı? Onlar yok diyorlar. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam onları bırakın diyor. Onları bırakın. Ve ayet-i kerime iniyor. Az önce söylediğim Fetih Suresindeki ayet-i kerime iniyor. Sonra üçüncü bir, üçüncü bir hiyanet söz konusu anlaşma esnasında. Bu sulhun yani barışın tam imzalanacağı, onaylanacağı esnada Müslümanlar, müşriklere e, karışıyorlar. Ee, birlikte yani o gelen heyetle birlikte e, ağacın altında otururken o vadide batın vadisinde üçüncü bir e, hiyanet meydana geliyor onu da katade imam katade e, şöyle diyor İbni Zenin denen Müslümanlardan bir adam var bu seninye var. İşte şey, üzerine çıkıyor. Hudeybiye'de Seniye tepesinin üzerine çıkıyor. Orayı gözetlemek için müşriklerden bir tanesi ona ok atıyor ve adamı öldürüyorlar. Adamı öldürüyorlar. Ali Sina'tü vesselam da e, atlıları gönderiyor, suvarileri <gülüyor> eee birlikleri gönderiyor ve 12 kişiyi yakalayıp getiriyorlar. 12 kişilik bir genç grup Kafirlerden. Onlara da soruyor. Sizin bir ahdınız var mı? Bir emaniniz var mı? Yok. Sonra Ali vesselam onları da bırakıyor. Bunun üzerine işte az önceki ayet iniyor. Yani e, bütün bu olaylar karşısında bu ayet kerime iniyor. E, nuzul sebebinin çok olması ayetin e, şeysine mani değildir. Yani inişine veyahut o o konuda gelişine mani değildir diyor. Evet. Katade'nin bu anlattığı olay sahih hadislerdeki şeylere de uygundur diyor müellim. Yine bununla ilgili e, sahih müslümde rivayet edilen Seleme'den rivayet edilen bir e, rivayet var. O da aynı aşağı yukarı aynı şeylerden bahsediyor. E, Seleme radiyallahu anhın bu E, hiyanet edecek kimselere e, karşı tedbir alıyor onları böyle e, onlar e, dört kişilik bir grupmuş e, geliyorlar müşriklerden o Hudeybiye'de bir yere konaklıyorlar bir ağacın altına ondan sonra e, az önceki adamın Müslümanlardan olan adamın öldürüldüğü haberi yayılınca bu Seleme radıyallahu anh hemen onları ele geçiriyor Silahlarını alıyor ve aleyhissalatü vesselam'a getiriyor. Evet. Bu olayın neticesinde de biraz daha detaylı yine aynı ayet-i kerime geliyor. Evet. Müslümanlar kardeşlerim gelişen bu olayların neticesinde ee, yani aldatma, hıyanet vesaire iyice e, katılaşıyorlar. Yani e, kızgınlıkları artıyor. Eğer aleyhissalatü vesselam ufacık bir hareket yapsa hemen hücum edecekler. Bu haldeler yani. Zaten e, Kabe'ye girmek için gelmişler. Umre için gelmişler. Onu da yapamayacaklar. Anlaşmanın şartları da kendilerine ağır geliyor. Ufacık bir hareket yapsa hemen hücum eee kılıçtan harekete geçirecekler ve işi bitirecekler. Hiç kimseyi bırakmayacaklar yani. Bu haldeler. Bu haldeyken Ali Sina'tümeselam anlaşmayı bitiriyor. Bitirdikten sonra eee ashabına bazı şeyleri, bazı emirleri veriyor, ilan ediyor, açıklıyor. Şunlar şunlar yapın diyor ki onlara artık kurbanlarınızı kesin ve başınızı tıraş edin diyor. Hani umre için geldiler ya İhramdan çıkmaları gerekiyor Başınızı kurbanınızı kesin Ve başınızı tıraş edin İhramdan çıkın diyor. Hiç kimse hareket etmiyor Hiç kimse kalkmıyor Subhanallah Aleyhissalatü vesselam Emrini kimse dinlemiyor orada Bu olayı İmam Buhari Sahihinde şöyle ediyor. Aleyhissalatü vesselam Sulh anlaşma işini bitirip onayladığı zaman olaylandığında ashabına kalkın, kurbanlarınızı kesin ve tıraş olun diye emir veriyor. Bunu diyor üç defa tekrar etti. 3 defa aynı şeyi söyledi. Onlardan hiç kimse kalkma diyor. Allah'a bakma. Sonra Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'nın yanına giriyor. Ümmü Seleme de Haleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hani her sefere çıkışın, çıkışında kura çekiyor eşleri arasında da kime nasip çıkarsa onu götürüyor ya o zaman da Ümmü Seleme anh, ha, gelmiş onun yanına giriyor ve insanlardan yana karşılaştığı bu şeyi anlatıyor ona. Yani böyle böyle oldu diye. Ümmü Seleme diyor ki ey Allah'ın ne bilsin sen bunu yapmak istiyor musun? O zaman çık hiç kimseyle bir kelime konuşma diyor. Hiçbir kimseyle bir kelime konuşma ta ki kurbanı kesip berberini çağırıp tıraş oluncaya kadar kimseye bir kelime dahi konuşma diyor. Ali saademiz çıkıyor. Hiç kimseyle bir kelime konuşmadan kurbanını kesiyor, berberini çağırıyor. Tıraş olma başlayınca, tıraş olunca insanlar hemen kalkıyorlar, kurbanlarını kesiyorlar ve böyle birbirlerini tıraş ediyorlar sıkışıklıktan sanki birbirlerini öldürecek vaziyete geliyorlar. Allahu akber. Ümmü Seleme radıyallahu anhanı söylediği söz üzere. Onunla istişare ediyor eşiyle. Bu konuyla ilgili alınacak dersleri ayrıca zikredeceğiz zaten. Evet. Burada aleyhissalatü vesselam bir şey daha söylüyor. Ebni Ömer'den gelen rivayette bu da Hac ve Umre'ye gidecekleri için çok önemli. Hudeybiye günü dedi ki aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım saçını kazıtan, kazıtanlara affet. Sonra bir adam diyor ki kısaltanlara da de diyor. İkinci defa saçını kazıtanları affet. Adam diyor ki kısaltanlara da söyle diyor. Üçüncü defa tekrar saçını kazıtanlara affet diyor. Dördüncüsünde Saçını kısaltanları da affetiyor. Saçını kazıtanlara üç defa dua ediyor. Onun için saçı kazıtmak umrede ve haçta çok faziletli. Allah gidip kazıtmayı nasip etsin. Evet. Evet. Müslümanlar o Hudeybiye'de bulunan Müslümanlar yaklaşık 70 tane deveyi kurban ediyorlar bazı rivayetlerde bazı kimseler, yedi kişi ortak oluyor bazı kimselerde, on kişilik ortaklıkla 70 tane kurbanı kesiyorlar. <gülüyor> evet. Bir de, aleyhisselatü vesselam bir deve kesiyor ki, o deve kimin? Ebu Cehil'in. Ebu Cehil'in devesini kesiyor. Bedir de hanı, Ebu Cehil'i öldürüyorlar ya, Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı ganimet olarak Ebu Cehil'in devesini ganimet alıyor. Aleyhissalatü Vesselam da onu Medine'den gelirken işarlıyor yani işaretliyor bu kurbanlık hayvan diye ve ona gümüşten bir böyle halka takıyor. Bunu da kafirleri, müşrikleri kızdırmak için yapıyor. Subhanallah. <gülüyor> evet. i̇bn rivayetinde Hudebiye günü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'e ait bir deveyi diyor, sevk etti. Ve onun başında da gümüşten bir halka vardı. Onunla müşrikleri kızdırmak istiyordu diyor. Evet. Bu rivayet hem e, sirette İbni Hişam'ın şey İbni şirat, gelmiş hem de Ebu Davud'da. <gülüyor> Sonra Bu kurbanlar kesildikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın emri yerine geldikten sonra insanlar Medine'ye dönüş için hazırlık yapıyorlar. bu Hudeybiye'de tam 20 gün kaldıktan sonra, 20 gün orada kalıyorlar. Subhanallah. Sıcak. Toz, duman, su az. Daha önce de anlattığım gibi. Su çok az. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, kuyuya ondan sonra üflüyor. Yani hafif oraya tükürüyor. Ondan sonra onun duası neticesinde su çıkıyor filan. Biliyorsunuz bunları. Yani daha birçok şey. O halde 20 gün orada kalıyorlar. Sonra dönüş için yola geçiyorlar. Aleyhissalatü vesselam dönüşe geçtiğinde Lıhyan oğulları, Lıhyan kabilesinin bulunduğu yerden geçecek. Bunlar da daha önce Asım'ı ve arkadaşlarını yani tebliğ için dini anlatmak için giden kimseleri şehit edenler. Müşrik yani. Müşrik bir kabile. Bunların bulunduğu yere gelince diyor ki kim diyor onları gözetlerse şu dağdan onların bulunduğu yeri Yani müşriklerden gelebilecek zararları haber vermek için kim gözetlemeye çıkarsa diyor şu da Allah için ona istiğfar ediyorum diyor. Yani Allah'tan bağışlanma diliyor. Allah onu affetsin diyor yani <gülüyor> kısacası. Seleme radıyallahu an az önce hadisi rivayet edenlerden bir tanesi sahabe. 2 veya 3 sefer çıktım diyor. Bu hadisi de Müslüm rivayet ediyor. Aleyhissiratü Vesselam Medine'ye dönüşe geçtiği zaman Hudeybiye'den bizimle Lıhyan oğulları arasındaki bir yerde konakladı. Ee, onlar arasında bir cebel vardı. Yani dağ vardı diyor. Ve o Lıhyan oğulları da müşrik idiler. Allah Resulü Aleyhissiratü Vesselam şu da bu gece kim çıkar da çıkarsa gözetlemek için <gülüyor> nebisinin yani peygamberinin ve ashabının e, keşifçisi olarak gözcüsü olarak kim çıkarsa Allah onu bağışlasın diye seslenince dua edince Selem'e diyor ki ben e, o gece diyor iki veya 3 sefer çıktım gözetledim diyor sonra Medine'ye döndük diyor. Evet. Değerli kardeşlerim dönüş yolunda Dönerken Allah Azze ve Celle peygamberini ve üzüntüye, tasaya, kedere, gark olmuş, yani üzüntüden, tasadan bir hale gelmiş bu ashabını teselli etmek için Fetih Suresi'nin ayetlerini indiriyor. Evet. Cebrail Aleyhisselam müjdeyi getiriyor. Müslümanların kalplerini rahatlatacak, onları sevindirecek müjde ile geliyor. O müjdeler inşallah bir dahaki derste söyleyeceğiz. Allah Azze ve Celle bu anlaşma çok önemli İslam tarihinde. Sadece o zamana ait olsa bile bazı şeyler ama kıyamete kadar birçok şeye ışık tutuyor. Müslümanların böyle bu gibi durumlarda nasıl hareket edeceklerine ışık tutuyor. Çok önemli. Yani her zaman, her şey Müslümanların lehine gözükmez. Olmaz. Yani biz tabiri caizse cahil kafamızla e, <gülüyor> yukarıdaki insanların veyahut da bu işte ehil olan insanların, alimlerin, yöneticilerin diyelim her yaptığını her yaptığını bilir bilmez kınayamayız. Bu doğru olmaz. Bak aleyhissalatü vesselam bir peygamber olduğu halde birçok şeye razı oluyor. Onun en değerli sahabelerinden biri de ona itiraz ediyor. Sonra da bu yaptığı itirazı, itirazı kendisine e, yani bir şey olarak, günah olarak görüp arkasından bir sürü sadaka veriyor, namaz kılıyor, istiğfar ediyor vesaire Onun için olayların, Nasları, ayet ve hadisleri yerli yerince anlamayı, oturaklı hareket etmeyi ve bilmediklerimizi de bilen insanlara sormayı, ona göre hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Hamasetten bizi korusun. En büyük tehlike bu. Yani <gülüyor> hamasetle hareket edip, bir anda fevri hareket edip, kimseyi dinlemeden ondan sonra başımıza birçok işler aç e, açıyoruz. Allah bizi bundan korusun. Hem ferdi olarak hem de toplum olarak. هذا والله وعلى من صلى الله على Allah محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله